Hayat Suyu Ever zaman içinde çok hasta bir kral varmış. Ve diğer krallıktan gelen doktorlar bile iyileşmesi için gerekli tedaviyi bulamamış. Kralın çok fazla ömrü kalmadığına inanıyorlarmış. Ee, benim oğullarım nerede? Onları yanımda istiyorum. Kralın iki oğlu varmış. Büyük olan William... Yüce çok düşkünmüş ve kral olmak istiyormuş. Bununla beraber küçük olan Harry genç ve masummuş. Herkese değer verirmiş ve en çok da babasını severmiş. Babam nasıl? Elimizden geleni yaptık. Artık sadece bir mucize hayatını kurtarabilir. Bu arada William Miranda adında bir kıza aşıkmış. Günlerini onunla geçiriyormuş ve hayatında olan biten her şeyi anlatıyormuş. Biliyor musun hayatım? Babamın gözdesi olmayı çok istiyorum ama Harry'i daha fazla sevdiğini hissediyorum. Ah, umarım tahtı bana değil de ona bırakmaz. Sen inan bana sadece sen kral olacaksın aşkım. Nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü babanın kalbinin nasıl kazanacağını biliyorum hayatım. Büyükannemin bu iksirini al. Bunu içir ve kısa sürede sağlığına kavuşsun. Ah oh, hayatım. Beni anlayan tek kişi sensin. Kral olduktan sonra seni kraliçem yapacağıma söz veriyorum. Ah hayatım. Beni çok seviyorsun. Ama William, Miranda'nın kalbinin peşinde değil, başka bir şeyin peşinde olduğunu bilmiyormuş. <gülüyor> Ne kadar da altal. Bu arada Harry, babasını acı içinde gördüğünden oldukça üzgünmüş. Babasının iyileşmesi için içinden gelerek dua ediyormuş. Sevgili melekler, lütfen onu sağlığına kavuşturacak yolu bana gösterin. Tam bu anda bir melek, yaşlı bir bilgi olarak ortaya çıkmış ve Harry'nin sızlandığını fark etmiş. Senin derdin ne genç prens? Sen de kimsin? Ben tüm krallık boyunca gezip bilgi arayan bir bilgiyim. Ağladığını görünce ne olduğuna bakayım dedim. Sana yardım edebileceğim bir şey var mı? Babam kral çok hasta ve doktorlar dünyadaki hiçbir ilacın onu iyileştiremeyeceğini söylüyor. Bir tedavi biliyorum. Onu ayın üzerinde ışıl ışıl parladığı mağaranın içinde bulabilirsin. Birkaç krallık uzakta bulunuyor ve yolda sayısız engel var ve ona hayat suyu deniyor. Oraya nasıl gidebilirim? Kilometrelerce gidebilir ve babamı iyileştirmek için tüm engelleri aşabilirim. Bunun üzerine Bilge, hayat suyunun yerini Harry'e söylemiş. Harry, hayat suyunu bulmak için hemen yola çıkmış. İki günlük yolculuktan sonra sık bir ormanda bir cüceyle karşılaşmış. Merhaba. Birinin yaklaştığını duyuyorum. Yardım edebilir misiniz? Bu ses nereden geliyor acaba? Beni duyuyorsanız lütfen yardım edin. Bu kafesin içinde nasıl kapalı kaldın sen? Bir cadı beni bu hale getirmek için büyü yaptı. Beni buradan kurtarmak için zincirlerimi kesebilir misin lütfen? Harry kılıcını çekmiş ve Cüce'yi kurtarmış. Cüce ona teşekkür etmiş ve Harry'nin kendisiyle yemeğe katılmasını istemiş. Harry acelesi olduğunu söyleyip yolculuğuna devam etmiş. Biraz daha yol aldıktan sonra Harry bir kükreme sesiyle durmuş. Sesi takip edince yaşlı ve yerde yatan bir aslan görmüş. Aa, aman tanrım çok hasta ve zayıf görünüyor. Acıkmış olmalı. Gecikmiş olabilirim ama onu bu durumda asla bırakamam. Harry aslanın yanına yolculuk için taşıdığı emekleri ve tüm yemekleri bırakmış. Hayat suyunu bulmak için yoluna devam etmiş. Harry gerçekten çok acıkmış ama yolculuğuna devam etmiş. Korkunç rüzgarlar ve yoğun kar yağışı altında devam etmiş ve sonunda üzerinde ayın ışıl ışığı parladığı mağaraya ulaşmış. Harry mağaranın girişinde açlıktan ve susuzluktan boyunmuş. Harry uyan! Uyan Harry uyan! Sen... Nasıl buraya geldin? Ben bilge değilim. Ben bir meleğim. Seni ağlarken görünce bilge kılığında yanına geldim. Senin iyi biri olduğunu ve ihtiyacı olanlara hemen yardıma koştuğunu görmek beni mutlu etti. İşte bu hayat suyu. Bundan biraz içip gücünü topla ve geri kalanını babana götür. Herrel hayat suyunu içmiş ve gücünü geri kazanmış. Meleğe teşekkür etmiş ve geri kalanını hasta babasına götürmüş. Krallıkta ise Miranda'nın iksiri kralı eski sağlığına kavuşturmuş. Kral William'ın yaptığından eğilenmiş ve onu kral ilan etmeye karar vermiş. Ama Here nerede? Onu bir haftadır görmüyorum. Babası hastayken bir oğul nasıl olur da onu görmeye gelmez? William durumu avantajına kullanmış, ve kraldan Harry'e sorumsuzluğundan dolayı tutuklanmasını istemiş. Baba onun umurunda değildi. Ne seni, ne beni, ne de krallığı umursuyor. Dersini alması için onu bir süre hapse atmayı tavsiye ediyorum. Bu arada Harry, hayat suyuyla saraya döndüğü için çok rahatlamış. Ama William'ın başka planları olduğunu bilmiyormuş. Onu derhal tutuklayın ve hemen hapse atın. Ama abi, burada ne... Sana hiçbir açıklama yapmayacağım. Yürü bakalım. Bugün yeni kral ilan edilecek. Herkes saray meydanına davetli. Yaşasın, yaşasın. Yeni bir kralımız var. Mutlaka bilen Seyri olmalı. O gerçekten iyi bir insan. Harry atıldığı hücrede üzgün şekilde oturuyormuş. Abi tarafından buraya atıldığı için çok üzgünmüş. Acaba neden bana konuşma fırsatı vermedim? Aniden gelen güçlü bir ses onu şaşırtmış. Sen buraya nasıl girdin? Seni kurtarmaya geldim. Peki ama nereden biliyordun? Şimdi bunun için zamanımız yok. Hemen kaçmamız gerekiyor. Ama saray çok iyi korunuyor. Merak etme. muhafızlar halledecek biri var. Gidelim. Kaçın! Burada bir aslan var! Kaçın! Burada bir aslan var! Kaçın! Burada bir aslan var! Gel bu taraftan. Prince William kral olarak ilan edilmek üzereyken, kral kendini rahatsız hissetmiş ve yere yığılmış. Krala ne oldu böyle? Olamaz. İyileştiğini düşünmüştük. Ona ne verdin? Babam yine çok hasta. Seni kötü kadın, beni kandırdın. Bu ne cüret böyle? Babanın sen kral ilan edilinceye dek hayata kalmasını istemiştin. Şimdi kalkmış beni suçluyorsun. Sakın sesini yükseltme. Yoksa seni tutuklatırım. Sen mi beni tutuklattıracaksın yani? Bu cadı Sabrina. Çok güçlü olduğunu duymuştum. Evet öyledir. Canını seven kaçsın. Güçlerim konusunda hiçbir fikrin yok. İstersem seni... Sabrina değişme zamanı geldi. Ee, baba lütfen bunu için. Kral suyu içmiş ve o anda kendini iyi hissetmiş ve derhal ayağa kalkmış. Teşekkür ederim oğlum. Daha iyi hissediyorum. Bana verdiğin o şey de ne? Harry babasına her şeyi açıklamış ve o yataktayken neden yanında olmadığını anlatmış. Bunu duyan kral utanmış. Bağışla beni oğlum. Çünkü seni yanlış anlamışım. Önemli değil baba. Sağlığını kazandın. Benim için en önemli şey bu. William da yanlarına gelmiş. o oh kardeşim, lütfen beni bağışla. Cadının büyüsü altındaydım ve ne yaptığımı bilmiyordum. Saçmalamayı bırak artık. Eski günlerdeki gibi gel sarıl bana. Ve kardeşler birbirine sarılmış. Kral gülümsemiş. Kısa süre sonra William ve Harry birlikte kral ilan edilmişler. Krallığı birlikte yönetmişler. Ve Miranda gibi cadıların uzak durmasını sağlamışlar. Krallarımız çok. Yaşasın. Krallarımız çok yaşasın.